Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Kamusla Güreş başladı. Ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap. Efendim, ee... <gülüyor> yine Google, <gülüyor> Gmail adresimizi hatırlatalım. Ee, aynı zamanda Twitter adresimiz aynı adlı program. Adlı Kamusla adlı Güreş. Kamusla Güreş. Ee, evet, yürümek, durmak. E, dur, duramadık. Dur, duramadık, evet. Duramadık, Geçen sevgili hafta dinleyiciler. Duralım dedik ama duramadık. Ee, bir hafta daha yapalım istedik Evet hoşçakalın dedik Fakat e, paylaşmayı düşündüğümüz Ve çok değer verdiğimiz e, Bazı şeyleri hiç konuşamadığımız için e, Düşündük taşındık Biraz daha duralım dedik iyi ya hadi bakalım yürüyelim o zaman evet efendim e, şimdi e, geçen programımızda e, durmayla ilgili e, sanatsal pek çok performanstan bahsettik hac e, yolculuklarından bahsettik yürümekle ilgili bazı ünlü felsefecilerin yürüyüş, yürüyüşleri değil ben değil. bahsettik e, ve onlar bitmedi e, elimizde gene e, kolektiften basılmış Frederick Gross'un yürümenin felsefesi var hı hı. E, ve yürümenin felsefesinde ben programımızda <gülüyor> Programın sonunda doğru alalecele e, bazı e, şeyleri paylaşmıştım ama e, rimbo ile ilgili. E, Sizinle paylaşmak istediğim birkaç bölüm daha var aslında. Şimdi büyük bir yürüyüşçü, zaten rüzgar tabanlı adam deniyordu hanım sarsanız. Ben yürüyüşlerinden çok küçük bazı örnekler vermek istiyorum. 15 yaşında başlıyor yürümeye neredeyse Paris'e doğru yola çıkıyor İlk defa mı? yayan. <gülüyor> İlk yürüyüşü benim gördüğüm bu kitapta bu. Zaten sonra hayatı... Yok benim böyle ayaklanıp birimi anlamda söylemiş. <gülüyor> Ha, hayır sanmıyorum <gülüyor> Paris'e yayan yola düşüyor ondan sonra bu yürüyüşler hiçbir şekilde bitmiyor belli bir zaman geçiyor aradan her şey Fransızca bazılarını yanlış telaffuz ediyor olabilirim ama köy köy yürüyerek Şerloria varıyor 8 gün boyunca çakılı yollarda parçalamıştım botlarımı Şerloria'ya gidiyordum diye direkt kendi ağzından bir cümle var daha sonra Yürüyerek Brüksel'e yöneliyor ardından e, aradan hep zamanlar geçiyor ama e, Hı -hı. hep yolda Rimbo zor tutuyorlar denebilecek e, bir şekilde. E, savaş zamanına e, denk gelen bir süreçte düşman hatlarını yürüyerek geçtiği bilgisi var. E, hatta ağır hastalanıyor e, evine öyle ağır bir bronşitle falan dönüyor. Daha sonra Paris'e kömür mavnası ile geçiyor, sık sık da parası bitiyor, sefil aç bir ilaç bir şekilde yürüyerek evine dönüyor. Hmm. Ee, 1875'te 1875'te evet Stuttgart'tayken İtalya'ya geçmeye karar veriyor. İsviçre'ye kadar trenle gidiyor. Sonra parası bittiği için yola gene yayan devam ediyor. Ee, ardından 1878'de Marsilya'dan Mısır'a e, giden bir gemiye biniyor. E, ancak hasta dön. ...düştükten sonra... ...evine yürüyerek... ...tekrar geri dönüyor... Bayağı aşkla yürüyor yani... Evet... <gülüyor> e, ...zorlu yerlerde... ...sonra Harar'da... ...onun bir uzun yürüme... E, ...yol kat etme... ...maceraları var... E, ...işte orada... E, ...atı bir süre olmuyor, yürümek e, durumunda kalıyor... ...1886'da gene yollara düşüyor... E, ...Ferrandi diye birinden bir alıntı var... ...Kervanın önüne geçmişti, Rimbo'dan bahsediyor... ...hep yayaydı... ...en kurak çölde 50 günlük bir yolculuk bu bahsedilen... Hmm. Şimdi sonunda şöyle bir şeye geliyorum Rimbo'da çok trajik bir durum bütün hayatı ve arzusu yürümek kaçmak üzerine kurulu bir adam ve o rakip tanımayan bacakları denilen bacaklar bir hastalıklar oluyor vesaire sonunda bacaklarına acil müdahale gerekiyor ameliyat ediliyor bacağının bir tanesi dizinin üstünden kesiliyor böyle de trajik bir durum var. Evet. E, doktor e, tahta bir bacak yapılacağını falan söylüyor Şöyle bir alıntı Rimbo'dan: Yapay bacağı bekliyorum Gelir gelmez onu bana yollayın Buradan çıkıp gitmeye can atıyorum hmm. Böyle e, evet. e, Efendim <gülüyor> Ruhu hayli kaçak birisi galiba. Evet, ne güzel <gülüyor> <Kaçmayı> söyledin. seven. <gülüyor> Ruhu kaçak. E, Rusu Aşkla kaçıyor. <gülüyor> Aşkla evet kaçıyor, yürüyor. E, çok hastalandığı zaman ancak evine ya da ülkesine dönüyor. E, burada bir da kaçış. bir hikaye etmiyor canım. Baksana adamcağız takma bacakla bile. Tabii de ve yani Habile, o onu aşkına, bekliyor. Da, evet, bekliyor, o aşkına devam etmeye çalışıyor, yürümeye. Rusodan e, birkaç ekleme yapabilirim. E, Rousseau'nun... E, ...Homo sapiens falan diyoruz ya... ...böyle pek çok homo ile başlayan... E, ...şey var insan eski türlerine verilmiş isimler. Rousseau'nun homo viator dediği... ...yani yürüyen insan. Hmm. E, bu yürüyen e, insanı... ...kültürle, eğitimle, sanatta bozulmamış... ...doğal insanı e, bulmak için... ...bir e, vesile olarak görüyor. Bu yürüyüşlerinin ona... ...o eski insanın vahşi ve doğal ruhunu anlatacağını düşünüyor. Böyle bir hmm. e, yaklaşımı var. E, kitaplarda değil sadece yalnız başına yürüyerek bulabileceği e, bir şey olarak ifade edilmiş bu. İlk insanın bütünüyle vahşi olan o doğasına ortaya çıkarıcı bir şey. E, yürümek şey için Rusu için. E, sonra bir de önemli bir eseri var. Direkt ismi zaten Yalnız Gezer'in Düşleri. Burada yine küçük bir alıntı okumak istiyorum Mutluluk sarsıntısız ve kesintisiz, tek düze ve ılımlı bir hareket ister Yürümek, zamana eşlik etmek, bir çocukla gezer gibi zamanın temposuna ayak uydurmak demektir Gibi bir ifade kullanmış kitabında Aynı Hı. kitapta e, ilginç bir nokta var. Parklar ve bahçeler kısmı var. Senin dediklerin bittiyse birkaç kişi daha var galiba. Yok, y yok yürü, sen yürü, de Sadece Doğru'dan bir şeyler söyleyeceğim ama. O zaman Doğru'yu söyle peşi sıra ben anlatayım. Öyle mi yapalım? Hı -hı. Peki e, Doğru'dan da e, şöyle bir yaklaşım var. Şimdi hep böyle bir uzaklara gidenler var ya. Zaten Rimbo'dan hemen sonra çok güzel yerine oturdu. Evet. Yazar diyor ki yani kitabın yazarı Gross Doğru bize egzotizm tehlikesine karşı da uyarır. Uzaklara gidip orada gördüklerini anlatmak için yürüyen pek çok insan vardır. Yani sadece anlatmak için gidiyorlar, gerçekten amaç yürümek haline gelmiyor. Bu beni düşündürdü mesela bazen öyle olabiliyor. Ee, sonra gene güzel bir ifade, doğrudan bahsederken yürümek kenara çekilmektir. Çalışanların kenarından, Hız yapılan yolların kenarından, servet ve sefalet üretenlerin, sömürenlerin, emekçilerin kenarından, kış güneşinin solgun yumuşaklığını ve ilkbahar esintisinin tazeliğini hissetmekten daha önemli işleri olan ciddi insanların kenarından uzaklaşmaktır gibi bir e, tanım var. Son olarak da Doğru'yla ilgili şöyle bir not düşmüşüz, aynı kitaptan, yürümenin felsefesinden. Yürümek, dillendirdikleri anda eskiyen haberlerle ilişkimizi kesmeye neden olur. Kendimizi kaptırdığımız anda çarkın içine kısılırız. Bu Doğru'nun yaklaşımı. Sırada ne var onu öğrenmek isteriz. Fakat asıl mesele neyin değiştiğini bilmek değil... Ebediyen yeni kalana yaklaşmaktır. Sabahları gazete okumanın yerini yürüyüşler almalıdır. Haberler birbirleriyle yer değiştirir, birbirlerine karışır, birbirlerine tekrarlar ve unutulurlar. Gel gelelim yürümeye başladığımızda bütün o gürültü patırtı yitip gider. Yeni olan nedir? Hiç. Durmadan yenilenen, sakin bir ebediyet demiş. Ele bu haberler içinde boğulduğumuz süreçte. Evet. Buyurunuz efendim. Kitapla, kitap tabii yürümenin çeşitli açılarından da el alıyor birçok e, konuyla da pekiştiriyor, güzelleştiriyor belki. Yine aynı kitapta parklar ve bahçeler kısmında bambaşka bir boyuttan var. İşte orada Fransa'da e, Tüleri sanırım o e, telaffuzu Tüleri. Işte, bahçeleri bahçeleri Evet orada e, Yüksek Sosyete'nin e, bir yürüyüş alanı var. Ancak buradaki amaç e, biraz farklı e, yüksek sosyetenin ve gösteriş düşkünlerinin e, yürüdü. Burada hani yürüyüşe çık çıkarak piyasa. Evet, aynı <gülüyor> <gülüyor> piyasa yapıyor. İşte işte insanlar bahçenin ana yollarında ara sıra durarak yavaş yavaş yürü yürüyorlar ve e, ama bu yavaşlık kıza karşı duran siyasi bir tavırdan ileri gelmiyor diyor yazar. Sadece rahat rahat kesişmek, şık kıyafetlerini, takılarını teşhir etmek... ...ne kadar alımlı ve ince zekalı olduklarını göstermek için... Yani ...bir döneme damgasını vurmuş hakikaten bu tülyer bahçeleri. İnsanlar işte servetlerini, kılık kıyafetlerini, takılarını göstermek için... ...tam anlamıyla piyasaya düşmesi için. Doğru, <gülüyor> öyle bir yürüme de var, hiç ondan bahsetmemiştik. Yani e, her ülkede var mutlaka, bizde de bazı öyle caddeler vardır, e, takıp şey Takıştere... çıkılırken önceden değil mi yürürken yani sana çok son derece şık evet. kıyafetlerle hani bu birçok Edebiyatçının hani kelam Yani konulardan birisidir Doğru e Böyle bayağı grand tuvalet giyinilip işte takım elbise Kravat işte düzgün ayakkabı, Boyanmış ayakkabılar belki yani bir Ayıp Doğru. ayıp olarak görülmüş muhtemelen Ay Benim babam evet öyle yani Yaşı da büyük bir babaydı O eski devirlerini Beyoğlu'nun görmüş e, Tabii e, Yani ben biraz büyümeye başladığımda Ve babamla Beyoğlu'na çıktığımızda O Beyoğlu tabii ki o Beyoğlu değildi ama Babam hala e, rahatsız olur Durdu. bana bazen şey derdi şu üstündekine bak falan memnun kalmazdı ben de <gülüyor> memleğe yoluna gittiğimiz için evet ee, evet, evet. Ee, şimdi istersen bir şarkı arası verelim verelim sonrasında biraz da için kent ayağına bakalım evet bakalım bu hani çünkü hep böyle doğadan bahsettik e, doğanın vermiş olduğu hep enerjiden evet. bahsettik e, bir de hani asli bir gerçek olarak şu kent anki yürüyüşü. yaşam ortamımız olan kentlerde ...kent yürüyüşleri nedir ne değildir ona bir bakalım... ...şarkı arasında verelim... Bu ...verelim Öylelikle. evet tam da güzel bağlandı aslında bu... ...Fransa'daki piyasa yürüyüşleri de şehre çok uygun... ...evet efendim şarkımız Dire Straits'ten geliyor... ...Walk of Life... Do the nighttime in the day. Do the song about a sweet loving woman. Do the song about the night. We need to do the walk. Do the walk of life. Yeah, we need to do the walk of Tekrar merhaba, Açık Radyo 94.9 kamusla güreşteyiz. E, i̇şin dediğimiz gibi bir de kent ayağını e, biraz sanki yalnız bırakmıştık. Ancak hani e, şu an var olan yaşam koşulları, yaşamımızın idame ettiği yer, e, alanımız olarak kentleri de görmeden edemeyeceğiz. Burada hani yürümekle ilgili olarak... E, na, ...nasıl kavramlar çıkıyor önümüze... E, ...nasıl bir... E, nasıl ...nelerle karşılaşıyoruz... ...bir bakmak istedim... Evet. E, ...burada yine şeyde kitapta... ...yürümenin felsefesinde... E, ...kelti filanör diye bir... E, ...kavram bir, var... ...bir bölüm evet. var... E, ...bu filanörden kasıt... E, ...aylak gezinen Fransızcası... ...Türkçeye çevrilmesi... E, ...üç unsura ve üç koşula bağlı olarak... ...ortaya çıkmıştır diyor... ...kent, kalabalık ve kapitalizm... ...kent, kalabalık ee, ve kapitalizm... ...evet... Bu, ...kentli flanör de yürür elbette ama... diyor Nietzsche'nin ya da... ...doro'nun alışkanlık edindiği yürüyüşlerden... ...fersah fersah uzaktır kendininki diyor... ...kentte yürümek göreceğimiz üzere... ...kesintili ve düzensiz bir ritim... ...gerektirdiğinden... ...doğada uzun yürüyüşler yapmaya aşık olanlar... ...için işkencedir diyor... Hı -hı. Çünkü sürekli bir kesinti hale söz konusu değil mi? Doğru. Ee, bununla birlikte flanör yürür ee, ama tabii her köşe başında durup mest halde vitinlere bakanlar gibi değil diyor. Ee, flanör yalnızca yürür kalabalıklar içinde bile yolunu bulur. Hı -hı. Şimdi böylelikle biraz bu kavram üzerinde konuşabiliriz aslında. Kentte yürümek nasıl? Sen kentte nasıl yürüyorsun mesela? Ee, bu hani alışkanlıklarımız dışında hani bir yerlere yetişme eğilimimiz dışında... Hı -hı. E, kentte yürümeyle ilgili olarak neler düşünüyorsun? İki tür yürüyüşüm var. Biri dediğin gibi o dışında dediğin kısım. Bazen yetişmenin ön plana geldiği ve aslında e, koşturmaca birilerinin önüne geçme e, şeklinde bir yürüyüş oluyor. Ama e, onun dışındaki yürüyüşlerimde ben... E, Birçok insanın dikkat etmediği şeylere sürekli dikkat ettiğimi fark ediyorum. Çünkü birileriyle yürürken e, bu daha çok açığa çıkıyor. kuşu gördün mü? Bunlar sığırcık ha. Bu kuşun adı sığırcık mı? İşte damdaki sarkan <gülüyor> işte bu bluz ne kadar tuhaf falan ve habire bunların bir fotoğrafını çekme arzusu var bir de bende. Eee onu çok özlen mi acaba? <gülüyor> Yani e, doğaya kesin özlem var bir de ben çok hayvan sevdiğim için gerçekten şehrimizde e, az da kalsa hala olan özellikle kuşlar, kediler, köpekler gibi hayvanları her görünmedikleri noktada bile kuyruklarını kanatlarını görüyorum. kah acıyorum kah güzelliklerine dikkat ediyorum. E, böyle bir de gökyüzü yürürken dikkatimi çekiyor. Tabi şehir ne kadar izin verirse binaların arasında. Artık pek izin vermiyor ama şehir. Gündüz belki biraz gece hep denenek hani ışıklarla birlikte e, lambalar işte evlerde yanan evet. ışıklardan dolayı binalar da ışıkları, zaten evet yani gökyüzünden diyeceğiz işte hiç Kapatıyor. görmüyoruz e, farklı bir tabi hani ya bir sen? yürüyüş oluyor hani ben benim hissettiğim şöyle yürürken e, e, farklı algım açık olduğu dönemlerde özellikle e, işte binaların mimari yapıları işte aykırı gelen unsurlar atıyorum bazen dikkatimi kapılar çok çeker hmm. bazen ilginç pencereler atıyorum tarihi bir binanın üstündeki işte pim, pimapen o <gülüyor> pimapenler vesaire bina ile alakasız bölümler. Yani aykırılıklar daha çok dikkatimi çekiyor. algımı o yönde daha çok Aa, ilerliyor. Doğru bak ben de diyeyim ama söylemedim ama hmm. bir rahatsızlık yanında var. Ben daha çok güzel yanını söylemişim gibi oldu ama Aa, ben de İstanbul'da bunu daha çok hissediyoruz sanki değil mi? Yani böyle aykırılıklar yani bina çok tarihi bir, bir yönü var. Belki çok iyi bir mimar tarafından yapılmış ama alakasız bir yer, yer, yerinde işte alakasız bir boya. İşte bir ilanlar, afişler, afişler evet. vs. Çirkinleştiren. <gülüyor> evet. Ya bir yandan da güzelleştiren gibi geliyor bana. Hani o şehrin kaos içerisinde. O farklı farklı ayrıntılar farklı bir algının da bazen bir vesile bazen, olur. Ee, evet, bazen, bazen evet e... bazen hayır tartışmalı. Ee, bu senin Flöner kavramın e, bana hemen şeyi düşündürdü. Ee, David Breton'un yürümeye övgüsü de vardı elimizde selden basılmış. Hı hı. E, onu çok az paylaşabilmiştik. Orada bir kısım var. Ee, bir kenti arşınlayarak kendini keşfetmenin bir başka biçimi gerçek üstücüler gibi sokaklarda rastgele başıboş dolaşmaktır. Tam da bu flanör e, hı hı. tanımlaması gibi. 60'lı yıllarda situasyonistler bu rüzgarın götürdüğü yere gitme alışkanlığına tekrar sahip çıkmışlar ve bu tür yürüyüşleri farklı ortamlardan alelacele bir geçiş tekniği gibi tanımlamışlardır. Hmm. Kentli belli bir amaçla evinden çıkıp bir güzel güzergahta yürüyebilir ama kimi zaman da keyfine bırakır işi ve adımlarını engellemeye çalışmaz. Bu hatta e, Agoyart 1979'da e, bir e, şeyden e, alıntı e, söz konusu e, bana direkt bu avare flanör kavramına düşündürdü. Hatta bu kavram da bir yandan Yusuf Atılgan ...Sahit Fahiy de e, ...düşündürdü... E, ...Ölküleri, söylemleri... Jok, Aa, ...Tabii jok, evet ...Yolda zaten... Evet. Hı -hı. ...Yolda, gene kentliyle ilgili... E, ...birkaç şey daha var... E, ...bu kitapta... E, ...burada Walter Benjamin'den... E, ...bir alıntı... ...Aylak kenti ormanda yürür gibi yürür... ...keşifleri açıktır... ...yüzleri ve yerleri gözetleyerek... ...kişisel meraklarının peşinde... Asfaltta bitki toplar demiş. Hmm. Benim hoşuma gitti bu asfaltta bitki toplama kısmı. Yine kent yürüyüşleri ile ilgili e, bu sefer Le Breton'un bir yaklaşımı. Kent ancak sakinlerinin adımlarıyla ya da onu yürüyüşleriyle, buluşmalarıyla, dükkanlarına, ibadet yerlerine, resmi dairelerine, istasyonlarına, kafelerine, eğlence yerlerine girip çıkmasıyla canlandırarak yaratılan gezginlerle var olabilir. Yani yürüyünce var oluyor hmm. kent hmm. hikayesi. E, kentle ilgili bunlar var. Sen de bir, de bir de hani işin artık doğallığı biraz bu yöne doğru da kaçıyor. Yani insanlar zamanın birçok kısmını bu kentlerde geçirdikleri için e, burada da hani yürümek durumundalar ve buraya dair yürüyüşlerde de farklı algılar çıkıyor dediğim gibi. Evet. E, ama hani bu bir yandan da hani bahsettiğimiz isimler e, hani bir yandan da modernizm bize yüklemiş olduğu e, hızı, çıkarcılığı, tüketimciliği. Yıkma maksadıyla da hani yürüyorlar bir yandan da öyle bir durum söz konusu. Ama bu flanörler için evet, bahsediyorsun değil mi? Evet. Evet. evet, öyle bir durum söz konusu onu da hani e, göz ardı etmeyelim. Doğru, burada güzel bir cümle buldum e, bu arada. E, kentte yürümek gerilim ve uyanıklıktan oluşan bir deneyimdir demiş. Gerilim ve uyanıklık Evet şart ikisi de aslında işin de kesin bir de vardığım sözcüklerden biri benim kaldırımdı programın sonunda sözcüklerimizde söyleyeceğiz vakit kalırsa ona ilgili şöyle bir bölüm var kaldırımların eskiden daha geniş insanların daha çok vakit geçirdikleri yerler oldukları artık o işlevlerini neredeyse yitirdikleri gittikçe daraldıkları yolun ve yerin sürekli arabaya ...verildiği bir kent gerçekliği. <gülüyor> İstanbul'da da son zamanlarda... ...bu çok daha belirgin. Araba şehri yapılmaya çalışılıyor. E, kaldırımlara sürekli arabalar park edildiği için... Ayrıca da. evet Kaldırımda yani. da araba var. Çok doğru <gülüyor> söylüyorsun. <gülüyor> Yürüyüşün engellenmesi. Jane Jacobs'tan eski programlarımızda... ...bahsetmiştik. Bu Amerikan şehirleriyle... ...ilgili eleştirel... E, ...yazılarında. O da bu... E, ...yaya daha az... ...yer ayırma konusunda hep... E, ...eleştiri... ...yapmıştır. Böyle. Şimdi yürümeden çok bahsettik ama bir yandan da... Durmayı unutmayalım ...kitle diyorsun. ve iktidardan yine bir bölümden bahsetmiştim... ...Elyas Kanetti'nin ayrıntı yayınlarından çıkan... ...orada ayakta ile ilgili... ...çok ilginç bir bölüm var... ...hani burada ayakta durmaktan övünmemiz... ...ayaktayken hiçbir desteğe ihtiyaç duymadığımız için... ...kendimizi bağımsız hissetmemizden kaynaklanır diyor... İster insanın çocukken ilk kez ayakta durmasının anısı ister doğaları gereği neredeyse hiçbir iki ayağı üstünde duramayan hayvanlar karşısındaki üstünlük duygusu buna katkıda bulunmuş olsun ayakta duran bir insanın kendinden emin ve kendine ye yeterli olduğunu hissetmesi olgusu sabittir diyor. Heee. Ee, bu da çok ilgimi çekti benim Güven aslında. Güven yani böyle. Evet yani ayakta durmak. kendine Z yeterli. O böyle bir durumu halini, ayakta durma halinin öyle bir gerçek. Öyle bir gerçek... mecan söyleyiş de var aslında. Evet. Hı -hı. Ayakta durabiliyor musun? Kendi kendine ayakta durur falan doğru. Evet e buna çok sık değinmiş. Ayakta duran adamla etrafındakiler arasında bir mesafe varsa diyor duruşunun etkisi artar. Kendi başına yalıtılmış bir biçimde. Başkalarına yüzünü dönmüş ama bir şekilde onlardan ayrı ayakta duran bir insan özellikle etkileyicidir. Sende de oluyor mu? Oluyor bazen. <gülüyor> Sanki kendisi tek başına hepsinin yerini ayakta duruyor gibidir. Onlara yaklaştığında onlardan daha yüksekte durmaya özen gösterir. Aralarına girerse bu insanlar onu omuzlarına alıp taşıyarak üstünü yeniden kurarlar. Bağımsızlığını kaybetmiştir ama artık adeta hepsinin üzerine oturuyordur de, diyor <gülüyor> Kaletti. Bütün üstünlük gibi. Evet, merkezi bir duruş olduğundan bahsediyor aynı zamanda ayakta durmanın. Bu yüzden aslında o bunu hissetmese bile ayakta duran birine görece yüksek düzeyde bir gerilim yakıştırırız diyor. Ee, kitaba okumak isteyenler için tavsiye edebiliriz ayrıntı yayınlarından. Ee, iktidarların kitle ve iktidarların birbirleriyle olan ilişkilerinden de bahsediyor sürekli. Hı -hı. Bu anlamda da önemli. Evet, geçen programda da kullanmıştık. Bayağı iyi bir kitap o aslında. Hangi yayın evinden Ayırt basılmıştı ayrıntıdan? Ya programımızı yavaş yavaş bitirirken gene Labreton'un yürümeye övgüsünden birkaç paylaşımda bulunabilirim. Zamanın Krallığı diye bir başlık. Şöyle yaklaşmış Breton Yürüyüş evin her türlü konut keyfini zıddıdır Çünkü adımlarının talihi insanı yürürken yolun ötesindeki bir insana yakalanamayan evsiz barksız taban tepen artık yola çıkmış olan insana dönüştürür Bu gene bahsettiğimiz özgürlük tanımlarına da uyuyor aslında ee, öte yandan beden kısmından bir yandan bahsediyor yürümekteki gene yürümeye döndük ee, sonuçta dünyanın nabız atışlarına bedeniyle katılma olarak yürümeyi. Hmm. E, tanımlamış. Çok güzel bir tanım olmuş. Arkadaşlar. Benim de hoşuma gitti. Yürüyüş yaşamın sıradan anlarını değiştirir. Yeni biçimler altında yaratır bunları demiş. Bu arada ben bu kitabı bana ödünç veren sevgili arkadaşım Ferhan'a da teşekkür etmek istiyorum. <gülüyor> e, haftalardır yanımda kitap bitirli iade edemedim kendisine. Benim de karımın doğum günü yani. Canım karım. Doğum günü kutlu olsun Aha, diyeyim. <gülüyor> evet doğru ya bugün. Evet Betül'ün doğum gününü kutluyoruz bugün pek <gülüyor> çok insanı <gülüyor> anarak. Sözcüklerimizi. Varalım program programı da bitirelim. Bitirelim. Ee, Neler var elimizde? Yani ee, bütününe baktığın zaman bir arınma hali var tabii. Hani yenilenme hali var. Bugünkü programla ilgili olarak aylaklık, flanör. avarelek, flanör kavramlarına vardık. Kaldırım, vardık. yol. Kaldırım, yol. Piyasa Piyasa <gülüyor> ee, Bir yandan da aslında direkt yürümekle anılacak bir e, şey var İnsan topluluğu, turistler evet, e, Bahsedemedik ama burada söylemiş olalım <gülüyor> Turistlerin de hani e, farklı farklı tanımlamaları var değil Tabii, mi? Değil mi? Çeşitli... Da, yani Bir gün bir turist programı yapalım o zaman evet, Tezatlar <gülüyor> <öyle> bitince <alırız. gülüyor> Sevgili e, dinleyicilerimiz yürümek durmak bu sefer gerçekten bitti Gerçekten durdu <gülüyor> İyi haftalar diyoruz. İyi haftalar haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.